Alhamdulillah, Rabbi alaamin. Ve alaibatul Ve salat ve salam Allah'a, siedana ve nabiye ve şefiğina Muhammed. Ve Ala Alihi ve بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو Alleye ve Rabbul Azim Ve ala min bi kalbin Çok aziz ve pek mutlak musallar.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 bir başkası değil. Allah böyle istiyor Yarattığı kullarının saadetini vaz ettiği dini nizama bağlamıştır. Mülkün sahibi ve razıtum lekumul İslamı dinâ. Sizin ancak dininizin İslam olmasından razı oldum. Saadetinizi de o nurlu yolda kıldım diye buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Müteammimler cumalardır.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 Fakat tekrar kuvvete dönecektir diye ısrar ediyoruz muhterem Müslümanlar. Ve de şunu ifade ediyoruz tabi dünya faniidir. 1400 senedir İslam şahlanmış durumda. 1300 kusurunu öyle kabul edelim. Son bir asırdır alem İslam'da bir sarsıntı, bir bölünme, dış görünüşü bir perişanlık var. Yüce Rabbiniz imtihan ediyor muhterem Müslümanlar. Ayeti kerimeyi defaatle okulup tekrar okuyoruz. Vatilkel ayyamu dawiluha beynen nas. Biz insanlar arasında zaferi ve mağlubiyeti değiştiririz ki li yabluwakum ayyukum ahsanu amela. Diğer ayet-i kerimede ölümler, dilimler, imtihanlar, nimetlerin, zafer ve mağlubiyetlerin değişmesinin gayesi hanginiz daha güzel amel işleyecek? hanginiz tarik-ı sabit olacak hanginiz yol değiştirip zaman seli içerisinde çarçap halinde akıp gidecek bunu imtihan için, bunu görmek için buyuruyor Mevla-i Muteal biz bütün varlığımızla Halik'ımıza niyaz ediyoruz Ya Rabbi bizi İslam'ın fil dişi caddesinden Kur'an'ın nur çeşmesinden Hazreti Muhammed'in ilahi ve Rabbani Envar ve Hakk'a giden çizgisinden ayırma diye dua ediyoruz <gülüyor> Muhterem ümirler, Zaman onun Devran onun Şeref onun Her şey onun O var diye biz varız muhterem ümirler. Aziz cemaat O var diye biz varız o var diye aylar, güneşler ve yıldızlar ışığa kavuşmuştur. Tamam mı? Koca Yunus, Allah gülü, Mevla bülbülü, Koca Yunus öyle diyor. Ay dahi, güneş dahi, nurundan Muhammed'in, cümle şekerler tadı, tadından Muhammed'in. Evet.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 Allah-u Zül celal resulü için ne buyuruyor bakınız. Estaûzü billah. Laqad jā'akum rasûlun min anfusikum azîz. Ey müminler, el insanlar size kendi nefsinizden, kendi cinsinizden resul, elçi, peygamber gelmiştir. Muhterem Müslümanlar, Ayet-i Kerime şunu açık ifade ediyor. Peygamber Efendimiz bir feriştah değildir, bir melek değildir, semadan inmemiştir, bizim yani beşerin Hazreti Adem'in evladıdır. Kavmi Kureyş'ten, Abdümenaf oğullarından, daha yukarıda Hazreti Rahman, İbrahim Aleyhisselam'ın nesil ve torunlarından gele gele nihayet Abdülmuttalib'in torunu Abdullah'ın oğlu Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar bunu böyle ifade etmekle Cenab-ı Halık-ı beşere büyük şeref veriyor demektir. Kapı Camii'nin muhterem cemaatı yani peygamberiniz semadan inmiş kişi değil sizden biri buyuruyor sizden biri kadrinizi biliniz diyor varlığın göz bebeği kainatın nuru 124 bin enbiyanın imamı ve aynı zamanda peygamberi arşın kürsinin levhin kalemin cennetlerin ve gönül nimetlerinin kendi nurundan halk edildiği büyük insan Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem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 ve yer yüzünde halife olarak yaratılış hakikati Kur'an-ı Kerim'de Esen bi'llah ve iz qala rabbuka lil melaiketi inni ja'ilun fil ardı halife sayfa ileride okudunuz zaman hadise olduğu gibi kelamullah'ta anlatılıyor muhteremimiler. Evet. Cenabı adam Aleyhisselam cennettedir. Nimetlerle perverdedir. Hazreti Havva de yanındadır. Halikü Zülcelal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 bu da Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın imtihanı. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةً فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ Eğer bu ağaca yaklaşır da meyvesinden yerseniz zalimlerden olursunuz. <gülüyor> muhterem emirler, İblis aleyhillâne insanlığın en büyük düşmanı evvela nefsi sonra da iblis, şeytan muhterem Onun için ezelden beri Allah nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza etsin diye ecdadımız dua ederek gelmiştir. Biz de dua ediyoruz muhterem Müslümanlar. Fahri kainat beş vakit dualar dualarında Allahümme inni eûzü min şerri nefsî ve min şerri kulli zîşar ve min şerri şeytan ve min şerri kulli dâbetin en bi binâsiyetiha ya rabbel al alemin böyle dua ediyor.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 sana nefsimin şerrinden sığınırım. Ümmetine talim için. Ümmetine talim için. Tamam mı? Kendi masum olduğu halde yine bir hadis-i şeriflerinde Allahümme la tekilli ila nefsi tarfete ayin ve la ekalle min zalik Ya Rabbi göz açıp yumuncuya kadar ve daha az da olsa beni nefsime bırakma diye dua ediyor.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 Mevlana tabiriyle nefsinin tepmesini yiyen kişilerdir. Vatanın, memleketin asil evlatları Yaa, yüzüstü sürünen hakikate muhalefet eden muhalefet eden ibadet ve tahttan zevk almayan din ve şeriat düşmanı bu sefil mahluklar hep nefsinin tepmesini yiyenlerdir bunlar. Onun için Memleketin asil evlatlarına sesleniyorum. Nefsimizin şerrinden Allah'a sığınacağız. Dünya, Müslümanlar, dünya darul intihar. Evet. Eşeddül bela, alel enbiya, thümmel evliya, thümmel şühede.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 Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ve mücadele ve cihadı esnasında da karşısına nice hendekler, barajlar çıkacak. Ayaklarının altına çöğürler, dikenler dökecekler. Peygamber Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'deki senesini asr-ı saadetten okuyun Müslümanlar. Allah'ınızın aşkına diyorum. İlk çilekeç Müslümanların hayatını asr-ı saadetten okuyunuz. Kısası Enbiya'dan okuyunuz. İslam tarihinden Asım.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 Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <gülüyor> Muhterem Müslümanlar Cenabı ı Yasir'i Hz. pederini evvela iki hani avam dilinde Konya'mızda buhur deve derler ya o cesbe halindeki iki deveye ayaklarından bağlıyorlar iki deveyi ayrı istikamette ürkütüyorlar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 Yusuf Aleyhisselam bu hadiseden bu hadisin içerisinde kıssasını naklederken öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de ve ma nefs'i, nefsî inen nefs le emaretun bis rahime rabbî ey dostlar diyor ey kardeşler ben nefsimi bütün noksanlardan ve günah ve masiyetlerden tenzih edemem zira nefis şiddetle kötülüğü emredicidir Zira nefis, innen nefse le emmâratum bisû'i illa ma Rahime rabbi, nefis şiddetle ve dehşetle ve insafsızca kötülüğü emredicidir. E niçin bizim işimizde bu? imtihan için. Muhterem Müslümanlar, melekler nurdan yaratılmıştır. Fakat beşerin kayırlıları meleklerin kayırlısından daha hayırlıdır. Beşerin aftalı olan insanlar, meleklerin aftalından daha aftaldır. Niçin? Meleklerde nefis mücadelesi yok. Nurdan yaratılmış mahluklardır. Onlarda terakki yok. Hatta onlarda aşk diye bir şey yok muhterem Müslümanlar? Onlar "Roma minna illa makamun malum belli bir çizgi, belli bir mertebede vardırlar ve selam. Yemezler, içmezler, doğmazlar, büyümezler. İlahi nurdan hak edilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın yok olun dediği ana kadar vardırlar ve selam. Ama beşer devamlı mücadele ve cihad. Hani söz uzanur gerkalanın der isem dediği gibi Süleyman Çelebi'nin sözde uzanıyor muhteremimiler. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri Sefer dönüşü buyuruyorlar ki el cehadil الْجَهَادِ الْأَصْغَرِ اِلَ الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ Ey ashabım küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Ey ashabım küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Sahabe soruyorlar Efil الْمَد۪ينَ تِعْلُونَ يَا Düşman geride kaldı harbi bitirdik dönüyoruz. Medine'de düşman mı var ya Resulallah da böyle buyuruyorsunuz. اَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُ كَلَّت۪ي بَيْنَ جَنْبَيْكِ Delikanlı evladım, muhterem Müslümanlar, hepinize birden sesleniyorum. Nefsin genci ihtiyarı olmaz, Rabbim muhafaza buyursun. Kişiyi 99 yaşında da azdırabilir muhterem İmila. Allah şerrinden hepimizi muhafaza buyursun. Ne hoca bilir, ne hacı bilir, ne veli bilir ancak ve ancak masumelen olan olan enbiyadır. <gülüyor> hani avamilde harficer bahsinde hocamız ezberletmişti. İçinizde avamil okuyanlar var mı? Ennasu kulluhum helaketun illel alimun. Vel alimun kulluhum helaketun illel amilun. Vel amilun kulluhum helaketun illel muhrisun. Vel muhrisun ala khatarin azim.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 Allah için amel. İhlaslı amel. Ya muhterem Rabbim bizi tevfik ve hidayetinle kuşat. Bizi bize bırakma. Vel muhlisune ala khatarin azim. Muhterem Müslümanlar, muhlis kullar da khatar azim üzerinedir. Enbiya müstesna, ihlaslı olan kullar da khatar azim üzerinedir. Onun da ayağı kayabilir diyor, tamam mı? Öyleyse her an ve her halükarda Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyip Allah diye diye öleceğiz inşallah. Kapı Camii'nin muhterem cemaati her adım ve nefeste her saniye ve adımda evet Allah deyip dergahı izzete yükselteceğiz. Muhterem Müslümanlar aziz kelimesinden bahsediyorduk. Hazreti Adem aleyhisselam cennetteydi Havva validemizle nefsin şerrine oradan giriverdik. Ya Bütün nimetler size halal, müba. İstediğiniz gibi yeğiniz içiniz. Vela takloba hazih şecerete fetekuna zalimin. Sakın ola ki bu ağacın meyvesine yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Cenab-ı Hak böyle buyurdu. Şeytan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 Duyuyor musunuz? Allah'a sığınınız. Yemin-i gamus diyoruz. Yemin-i yemini Yemin-i mül'akîde Yemin-i gamus Fıkıhta, şeriatta Yemin üç kısımdır. Yemin-i bir Bilmeyret yanlış yere yemin etmek. Bunda muakaze yok. Yemin-i mül'akîde Bir meseleye Tealik ederek, şöyle yaparsam yemin olsun, böyle yapmayacağım yemin olsun. Eğer yaparsa kefaret verir, on tane fakiri doyurur. Buna da yemini münakide diyoruz. Yemini gamuz, yalan yere bile bile yemin etmek. Allah korusun. Kefaret lazım gelmiyor buna. Niçin? Kefaret bu yeminin günahını ödemiyor. Sadaka da kurtarmıyor yani. Aksu ita ile, alışverişle,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 ulan delikanlı senin neyin var söyle bakalım filan diyor eşkıya reisi efendim koltuğum altına annem dikti 30 tane altınım var diyor habo sen diyor evladım niye öyle dopa doğru söyledin Halbuki sen bir çocuksun yahut değilse yeni delikanlı oluyorsun evet söylemesen kalkıp da koltuğun altının dişini dişini sökecek değildi sen niye bu kadar doğru söyledin peşiyle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 Evladım sen de altınına sahip ol diyor. Toplanıyorlar. O çocuğun Abdülkadiri Geylani, Nur Yuma'nın önünde Allah'a tövbe ve istiğfar edip eşkıyalığı bırakıyor. Söylenen doğru sözün karşı taraftaki büyük tesiri anın da böyle kendisini göstermiş oluyor. Onun için mümin kardeşlerim sakın ola ki doğruluktan Ayrılmayalım inşaallahu teala. Evet, Adem Aleyhisselam şeytanın şerri, nefsin de şerri birleşince ağaçtan yiyorlar muhterem Müslümanlar. Evet. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde inni a'zuvike min şerri nefsi ve min şerri kulli zişer ve min şerri şeytan ve min şerri şeytan. Şeytanın şerrinden de sağın sınırım Rabbim buyuruyor. Halbuki ise مَا min مِنْ illa اِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ Sizden hiçbiriniz yoktur ki bir şeytan ona musallat olmuş olmasın. Herkesin bir şeytanı var. وَنُقَيِّبْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı halik Zülcelal Hepinizin yanına bir şeytan koştuk. O onun arkadaşıdır. Devamlı o kimseyi Allah-u Zülcelal bu yolla imtihan içinde tutuyor. Bakalım ne yapacak diye.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 Pınarı, büyük insanların kalbinden devamlı gelen Yine iman Yine iman Yine iman Muhterem Müslümanlar Ya Fela ye'muruni illa bi hayr <gülüyor> Peygamber <gülüyor> Efendimiz buyuruyorlar Fela ye'muruni illa bi hayr <gülüyor> Benim şeytanım ve nefsim bana ancak Hayrı söyler Hayrı ilham eder Hayrı ilka eder Buyuruyorlar Muhterem Müslümanlar Fil kalbi lemmeten diye bir hadis i şerif var. Kalpte iki türlü ikaz vardır. İgva vardır. İkaat vardır. İki türlü. Kalbin sağ kulağına melek ve iman ilham ediyor. Kalbin sol kulağına devamlı şeytan vesvese ve da bulunuyor. Haberiniz dola. Hocam bunu nasıl açacağız? Nasıl anlayacağız? Hayrat, hakka ve iman ve aşka sevk ederse bilin ki o hayırdır. Rahmanidir. Eğer kötülüğe, gurura, kibire, inkara, ilhada fenalığa sevk ederse bilir ki o şerdir. Şeytandan ve nefistendir. Muhterem Müslümanlar. E bunun bir çaresi yok mu hocam? Diyeceksiniz. Bunun çaresi kalbi ilahi aşkla ve Muhammed'i sevgiyle dolduracaksın. Bir tek çaresi var. İman ve aşk. Muhyiddin Arabi öyle diyor. El aşku narun fil kulu. Arapçada esre olarak okunursa daha fasih olur. El aşku narun fil kulub, tühriku ma'sül mahbub. Muhyiddin Arabi öyle diyor. Aşk kalpte bir ateştir ki mahbubu hakiki olan Allah'ın neşesinden başka her şeyi yakar ve yok eder diyor.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 şeytana açılan nefse açılan kulağını aşk iyice kapatmış ve doldurmuştur. Oraya şeytan yaklaşamıyor artık. Ateşe yaklaşması mümkün mi? Yanar muhterem şumalar. Bu bakımdan biz Cenab-ı Piyyil öyle diyor. Eyce alıştırmış kendisini de telhter ez firkatı tü hiç nist bi penahat gayr hiç nist diyor.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 Birer sürahi de biz içsek de şöyle ilahi aşk ile yanıp yakılsaydık. Latife ediyorum tabii muhterem ama. Bugünkü dünyanın en korkunç tarafı kalpler ve ruhlar üzerine maddenin hakimiyeti. Materyalizm muhterem Allah. Kalpler ve ruhlar üzerine hocam vay yavrum vay senin gibi hocaları şeytan iki parmağın arasında kıyamete kadar böyle zincir oynar gibi oynar ve oynatır ve istediği kaba dökebilir Rabbimiz muhafaza buyursun. Ne olacak? Büyük bir milyar, büyük bir iyallarış, büyük bir aşk, büyük bir sevgi ve büyük bir muhabbetle ve devamlı her nefes ya Rabbi dererek, diyerek ilticalarla kendimizi onun şerrinden korumaya çalışacağız muhterem şunlar. Yüce Rabbim muhafaza buyursun. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva ben ne kadar yememek istemişse de şeytan ve nefis Hz. Havva'ya daha çok yaklaşıyor. Ve bak ben yedim de bir şey olmadım ya Adem diyor Havva Validemiz. Menn edilen ağaçtan yiyor muhterem Müslümanlar. Görüyor musun muhterem Memliler, Onun için kadınlarla istişare ediniz, yine hak olanı yapınız diyor Peygamber Efendimiz. Şaviruhunne <gülüyor> halifuhunne. Evet istişare ediniz. Fakat onların dediğini değil gene hak bildiğiniz şeyi yapınız diyor. Öyleyse istişarenin manası ne? Evde muhabbet ve ülfet doğurur muhtemem bile. Efendi benimle istişare etti diye hanımın da iç aleminde güzellik ve iyilik meydana gelir. İstişare edip reyini aldıktan sonra Şer'an, Kur'an'en, Muhammedi olarak doğru neyse gene onu yapınız. Kalınların dediğini yapmayınız diyor. Peygamberin nişanı kalmış. Evet muhterem müslümanlar. Hazreti Adem Aleyhisselam hanımın sözüne bakıyor ve ağaçtan o da da melekler gelip üzerlerindeki cennet hüllelerini söküp alıp gidiyorlar. İkisi de i̇şte uryan kalıyor. Latife ediyorum muhterem müslümanlar. Cennetteki ağaçlar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 ve illem tawfir lana ve terhamna er bizi muaffir de rahmetinle yarlamasan le nakunen hem lamut ekiten nunu müşedde erbabunun malumu le nakunen minel hasirin korkun şekilde zarar ve ziyan eden kusranda kalanlardan uruz ya Rabbi. neticede necis eder mütharemi 40 yıl veya neyse ben taklif edeyim 40 gün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 biz bir ata tanıyoruz kainatta, ezelden ebede, o da Adem, Adem atamız efendiler. Muhterem Müslümanlar, İmam-ı Tirmizi'yi sünnenin de naklediyor. Hz. Adem aleyhisselam, Muhammed'in hürmetine bizi affet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 Arşın üzerindeki ibare buyumuş. Zatından başka bir ilah yoktur. Ezelden ebede haliki kainat olarak, beşeriyetin Rabbi olarak ancak ben varım buyuruyor Cenab-ı Allah. La ilahe illa ene Muhammed Muhammedun abdî ve Rasuli, Muhammed benim hem kulumdur hem de resulümdür. Arşın üzerinde ismi ismi zatına izafet edilen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 Onlar secde ederler Onlar ibadet ederler Onlar o mübarek peygamberimin Ümmetidir deyince Musa aleyhisselam Allahum cealni minhum Alemlerin Rabbi Yüce Allah'ım Beni de Muhammed ümmeti kıl diyor Kelimullah Kelimullah Sahibi Tevrat Musa aleyhisselam Beni de Muhammed'ine ümmet kıl Allah'ım Ya Musa sen kelimimsin. O şeref Muhammed'in ahir zamanda ümmetine taksis edilmiştir. Muhterem Müslümanlar. Adem Aleyhisselam bu afirden sonra muhterem müminler bir latifedir, bir cilvedir bu. Haber alıyor gönül kulağından ki zürriyetinden...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 Tabii Rasulullah'tan bahsedeceğiz artık. Bu söz açıldı inşallah. Gelecek cumalarda Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah ve yine Rasulullah diyeceğiz. İnşallah mübarek sözü olarak bir tavsiye yapayım. Ve dersi öyle böylece kapatayım. Ezanımız okundu. Allah'ın Rasulü böyle böyle olur. Men temesseke bi sünneti inde fesadı ümmeti fe lehu ejrumi eti Ümmetimin fesada gittiğinde, kıyamet alametleri eşraat sa'at zuhur ettiğinde, alem bitatlar ve kötülüklerle çalkantı haline geldiğinde, ölmüş sünnetlerimi ihya edene yüz şehit ecri vardır, diyor Peygamber Efendimiz. Ölmüş sünnetimi, sünnetlerimi ihya edene, yeniden amel ederek diriltene yüz şehit ecri vardır, diyor muhtemel Müslümanlar.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 ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü kelime-i tayyibeyi münciye -i, mübarekesiyle Mevla cümlemize şene kapamak nasibi mukadder eyle hakkı hak gülüp hakkı ıttıbak batılı batıl gülüp batıldan içtinab eyleyen zümreyi salihine ilhak eyle şeriatı garrayı Muhammediye-i Mustafaviye'ye ve ittibalarımızı yevmen fe yevma ile cümlemize ve bütün mümin kullarına cennet Ni'mat ve Aksal gayemiz olan Cemali İlahiyesi ile iltifat ve ikram ile Subhana rabbika rabbil izzati ve selamun ve